eser Mor Salkınlı Ev Halide Edip adı var Her insana var olduğunu ilk defa idrak ettiren başka başka vakalar vardır. Etraftaki eşyanın veya hadiselerin zaman zaman hafızada çakıp sönen bir şimşek ışığı içinde göründüğü yaş galiba şahsa göre değişiyor. Bu küçük kızın kafasında çakan şimşekler inanılmayacak kadar erken başlar fakat çok fasılalıdır. Hafızasında hayat... Kendini kaydı başladığı ilk devrin hiç unutamayacağı zemini Beşiktaş'ta doğduğu evde başlar. Bu ev birbirine muvazidik yokuşlardan birinin hemen hemen tepesindedir. Bu evden sonra gelen kocaman kırmızı kagir konak bu yokuşun son evidir. Tepenin solu koyu yeşil çamlar, nazlı söğütler arasında Abdülhamid'in beyaz saraylarını görürken sağ tarafı Adalar Denizi'nin mavi sularına bakar. Evin kendisi... ...çocuğun hafızasında mor salkımlı ev yaftasını taşır. Bu ev yarım asırdan ziyade bazen de her gece bu küçük kızın rüyalarına girmiştir. Arka taraftaki bahçeye nazır pencereler çifte merdivenlerin sahanlıklarındaki ince uzun pencereleri baştan başa mor salkımlıdır. Ve akşam güneşinde mor çiçekler arasında camlar birer ateş levhası gibi parlar. Merhaba sevgili dinleyenler. Halide Edip Adıvar'ın tanınmış eseri Mor Salkınlı Ev adlı eserden bir bölüm dinledik. Halide Edip Adıvar'ın kendi hayatının bazı kesitlerini kaleme aldığı bu eserini tanıtacağız. Önce yazarın hayat hikayesini kısaca aktaralım sizlere. Halide Edip Adıvar 1882'de İstanbul'da doğar. Babası, 2. Abdülhamit devrinde C.B. Hümayun başkatipliğinde bulunan Mehmet Edip Bey'dir. Halide Edip, Üsküdar Amerikan Kız Koleji mezunu olup, 1908'den itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yazıları çıkar. 31 Mart vakasıyla gelişen olaylar sonucu, ilk eşi Salih Zeki ile Mısır'a gider. Oradan İngiltere'ye geçer. Ortalık durulduktan sonra yurda geri döner. Ertesi yıl eşi Salih Zeki başka bir kadınla daha evlenmek ister. Çok kadınla evliliğe karşı olan hali de edip bu durumda kocasından ayrılır. Daha sonra Darül Muallimat'ta ve İstanbul Kız İdadesi'nde pedagoji ve tarih hocalığı vakıf kız mekteplerinde müfettişlik yapar. Bu dönemde memlekette yaygınlaşmaya başlayan Türkçülük ve Turancılık akımlarıyla ilgilenir. Cemal Paşa'nın çağrısı üzerine Suriye'ye gider. Beyrut, Lübnan ve Şam'da kız okulları genel müfettişliği yapar. Orada yatılı birkaç okul kurar ve yetimler evi olan Entura Darüleytamı'nı düzene koyup bir süreyi yönettir. Ertesi yıl 1917'de Adnan Adıvar'la evlenir. Halide adı Adıvar hayatının buraya kadar olan dönemini Mor Salkımlı Ev adlı anı roman tarzı olan kitabında anlatır. 1918'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Batı Edebiyatı Hocalığı'na başlar. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün temellerini dağıtmış olur. İzmir'e Yunanların girmesi üzerine, Fatih ve Sultanahmet'te düzenlenen halk mitinglerinde konuşur. Halkı birlik, beraberlik ve vatan savunmasına çağırır. Mayıs 1919'da İstanbul işgal edilince Ankara'ya geçer halde Edip var. Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş... ...ve başçavuş hütbeleriyle ordu hizmetinde çalışır. Hayatının bu bölümünü ise... ...Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserinde anlatır. 1923 ile 1939 yıllarında... ...Fransa ve İngiltere'de kalır. İki kez Amerika'ya gider. Orada yakın doğu düşünce ve sanatı üzerine konferanslar verir. Kolumbiya Üniversitesi'nde misafir profesör olarak... ...çağdaş Türk Düşünce ve Edebiyatı dersleri okutur. Daha sonra... Yurt dışında birçok üniversitede konferanslar verir ve çeşitli görevler alır. Mark Twain edebiyat topluluğuna yaptığı katkılardan dolayı Fahri Başkan Yardımcılığına layık görülür. 1950'de İzmir Milletvekili seçilir. 1950 ile 1954 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde profesörlüğe döner. Halide adı var. 1964 yılında İstanbul'da vefat eder. Halide Edip Adıvarın daha sonra İngilizce'ye çevrilen eserlerinin yanında kendisinin İngilizce olarak yurt dışında yazdığı eserleri de vardır. Örneğin Mor Salkımlı Ev adlı hatıratını yurt dışındayken önce İngilizce olarak yazar. 21 adet romanı bulunan yazarın bu romanlarından bazıları Handan, Yeni Turan, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık'tır. Hikayeleri ise Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hoş Sada adlı kitaplarda toplanmıştır. Halide Edip Adıvar'ın bunların yanı sıra oyunları, inceleme, araştırma ve yabancı dilde yazılmış birçok eseri de vardır. Mor Salkınlı Ev iki bölümdür. Birinci bölüm İstanbul, ikinci bölümse Beyrut ve çevrelerinde yaşadığı olay ve tanıştığı kişilerle ilgilidir. Yazarın özel hayatını, eğitimini, evliliğini ilk bölümde, ikinci bölümde ise eğitim ve toplum ilişkilerini okuruz. Şimdi eserin ilk bölümlerinden kısa bir alıntı dinleyelim. Gündüzleri uzun sedirin bir köşesinde kırmızı minderde Haminle oturur, öbür köşesinde büyük baba İkisinin de elinde daima birer kitap bulunur. Haminne yüksek sesle Fransızcadan tercüme edilmiş kitaplar okur. Büyük babanın elinde mutlaka dini bir kitap vardır. O başını hafif hafif sallayarak, dudaklarını kımıldatarak içinden kelimeleri heceler. Haminne yalnız kolay okumakla kalmaz. Hem hikaye hem de şiir yazar. Herhalde kültür itibariyle sadece kendi çağdaşları hanımların değil, kocasının da çok fevkindedir. Mamafi, küçük kız büyük babanın varlığını daha çok hissediyor. Siyah, kudretli ve sert gözleri Halide'ye bakarken birdenbire yumuşar, çocuğun pek de mahiyetini anlamadan dinlediği Rus harflerinden sahneler yaratır. En çok tekrar ettiği vaka Kars'a aittir. Halide Edib'in hayatında fikirlerinin gelişmesinde, mor salkınlı evde Haminne diye hitap ettiği anneannesinin büyük yeri olur. Eyüp Sultanlı Nakiye Hanım yani aminnesi Mevlevi'dir. Aşırı derecede merhametli, cömert, elindeki her şeyi yoksullara dağıtmaya çabalayan bir insandır. Aynı zamanda kültürlü, tam bir Osmanlı hanımefendisi olan şiir ve bir takım yazılar yazan Nakiye Hanım, bazen Halide Edibe yazdıklarını okuyarak, bunlar da seninkiler gibi basılsa çok satılır mı diye latife eder. Bir gün... Haminne yatağında oturmuş, Alexander Duma'nın çok sevdiği tercüme romanlarından birini yüksek sesle okuyordu. Biraz tebessüm ederek buraya gel Halide bu söylenenler doğru mu diye sordu. Galiba pek şaşkın görünmüş olacağım ki lafı değiştirdi. Yatakta Haminne'nin yüksek sesle okuduğu hikayeyi dinliyordu. Yaşı büyütülerek Amerikan Kız Koleji'ne gönderilen Halide Edib'in İngilizcesi çok kuvvetli hale gelir. Babası ona dönemin ünlü hocalarından özel ders aldırır. Hocası olan Rıza Tevfik Bölükbaşı ile de felsefe, missizizm, folklor ve toplum bilimine tanımıştır. Matematik dersinin zayıf olduğunu gören babası, daha sonra ilk elliliğini yapacağı o dönemin ünlü pozitivist matematikçisi Salih Seki'den de matematik dersi aldırır. Mor Salkınlı Ev adlı kitapta, işte bu ayrıntıları çok ince bir üslupla kaleme almıştır yazar. Hayatının tüm bu evrelerini anlattığı bölümlerde, o dönemin sosyal kültürünü ve devrin tanıdık simalarını naif bir dille anlatır bize Halide Edip adı var. Meşrutiyetin ilanı ile başlayan bölümde ise Halide Edip, bu dönemi kaleme alırken bakın nasıl bir giriş yapar. Meşrutiyet ilan edildiği gün, mor salkımlı evin Burgaz'daki geniş sofasında bizde misafir olan Peyker ve eşi Hamdi Efendi ile oturuyorduk. Oğulları zabit çıktıktan sonra genç Türk hareketine karışmış, memleket haricine kaçmaya mecbur olmuştur. Oğullarıyla benim tanıdığım bir Amerikalı ile haberleşip yazıştıkları için bize sık gelir ve mektubunu alırdı. Bu iki ihtiyar ana babanın dünya gözüyle oğullarını görmek ümitleri kalmamıştı. Esasen kimse böyle bir vaziyeti beklemiyordu. Sofada mutlak sükûn hakim olduğu bir randa Salih Zeki elinde bir gazete ile geldi. Gazetenin baş tarafına bakar bakmaz gözlerinde birdenbire bir hayret, bir şaşkınlık peyda oldu. Sultan Hamid 1908 meşrutiyetini ilan ediyordu. Bu satırları Salih Zeki yüksek sesle okurken yeşil çamların tepesinde uzanan mavi denizi sükûn içinde seyreden bizler, Şaşırdık kaldık. Halde adı var. Hatıralarını anlattığı Mor Salkınlı Ev adlı eserinin Balkan Harbine Doğru adlı bölümünde 1909 ile 1912 yıllar arasında geçen hadiselere 1914'e kadarki zamanın tarihi, siyasi ve sosyal şartlarını bize canlı bir şekilde aktarır. Milli mücadele yılları başlamıştır. Yazar bu dönemi anlatırken dönemin ruh iklimini de bize adeta yaşatır. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte İstanbul'da ve başka bölgelerde sokak hakimiyeti o kadar tehlikeli bir dereceyi bulmuştu ki Halide Edip adı var, kendisinin ve ailesinin güvencesi için 1909'da Mısır'a geçmek zorunda kalır gelişen olaylar yüzünden. Halide Edip bize o dönemde hala Osmanlı toprakları sınırları içinde yer alan Mısır'da yaşadığı ve verdiği mücadeleyi anlatır. Eserin ikinci bölümü Suriye ve Arap Diyarı diye başlar. Şimdi bu bölümden kısa bir metin dinleyelim. <gülüyor> Suriye ve Lübnan'da geçen hizmet yıllarım baştan başa en derin ıstırap ve meşakkat içinde geçmiştir. Şikayetçi değilim çünkü gerçi her zaman çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım iddiasında bulunamadım. Fakat her zaman, herhangi şart içinde ıstırap çekenlere kalbim ve kollarım açıktır. Ve ben Arap diyarına, bilhassa en çok aralarında kaldığım Lübnan'a acı günlerinde gittim ve insan takatinin tahammülü derecesinde de kendi sınırlı alanlarında onların dertlerine ortak oldum. Cemal Paşa Suriye'de Ermenilere karşı eski Osmanlı devlet adamına yakışır bir vaziyet almıştı. Cemal Paşa'nın en büyük müşkülatı, Türk ordusu da dahil Arapların, Ermenilerin iaşi yemek meselesiydi. Mamafi, ordu büyük bir âli cenaplık göstererek, yardım teşkilatlarına kendi erzakından elinden gelen fedakarlığı yapmaktan çekilmemişti. Bilhassa Suriye'nin erzak menbaası olan Cebeli Havran'dan buğday tedariki çok zorlaşmıştı. Denizler, Abluka'da ve tek nakil vasıtası olan Şimendifer'in de henüz tamam edilmemiş olması, aynı zamanda asker nakliyatının da aynı hat üzerinde yapılmakta olduğundan Suriye'ye pek az erzak geliyordu. Birinci Dünya Savaşı'na adım adım giriliyordu. Savaşın her cephede hazin ve acı yüzü ortaya çıkıyordu. O yıllarda Fahri Şufgatay, Abdullah Süpitanroeverde Suriye'dedir. Fahri Şufgatay, Cemal Paşa'dan Halde Edip Adıvar'a bir mektup getirir. Mektupta orada eğitimin devam etmesi için okul açılması lüzumundan bahseder. Suriye'ye ilk gönüllü giden hoca Nigar Edip'tir. Beyrut'ta 6 sınıflı bir mektep açıldı ve her sınıf halk çocuklarını bu okula gönderiyordu. Daha sonraki yıllarda Halide Edip, 1916 yılı başlarında Cemal Paşa'dan bir ikinci mektup alır. Bakın bu durumu Halide Edip nasıl anlatır? Merhum Nakiye Hanım'la birlikte mahdut bir zaman için Suriye'ye gelip Şam, Beyrut ve Lübnan'da mektep açmak için bir plan hazırlamamızı rica ediyordu. Tatil günlerine tesadüf eden bu daveti kabul ettik. Aynı zamanda Suriye'deki Türk ve İslam eserlerini tetkike davet edilmiş olan Hamdullah Suhbi Bey'le beraber Haydar Paşa'dan hareket ettik. Cemal Paşa'nın bir yaveri bize refakat ediyordu. Bazılarımıza fazla şiddetli görünen Aliye Mahkemesi kararlarından sonra, Türk ile Arap'ın arasını açan husumet hissinin izalesi için Cemal Paşa'nın ciddi bir karar almış olduğuna hepimize bir kanaat gelmiş gibiydi. O vaziyette her Türk'ün elinde olan hizmeti yapması adeta bir vatandaşlık borcuydu. Halide Edip adı var biyografi roman diyebileceğimiz bu eserinde o kadar canlı ve gerçek sahnelere yer verir ki, kitabın kimi yerlerini birer ibret sahnesi, kimi yerlerini de o döneme ışık tutacak belge olarak görebiliriz. Tekrar esere dönecek olursak bu satırlar Halide Edip'in kaleminde şöyle devam eder. Anadolu hattında İzmit'ten öte bu ilk seyahatim olduğu için etrafıma merak ve alakayla bakıyordum. Gerçi o günden beri muhtelif sebepler ve vaziyetlerde sayısız defa bu hattan geçtim. Bu birinci sefer askeri harekat ve nakliyatı ilk görüşümdü. Hala o gün yüz binlerce vatan evladının meçhul akıbetleri, şahadetleri ve muhtemel faciaları içimde hüzün ve endişe uyandırdı. Aynı trende tanınmış doktorlardan müteşekkil bir Kızılay heyeti, mukaddes yerleri müdafada gösterdiği ideal cesaretiyle şöhret alan Fahrettin Paşa'nın Mekke'deki ve Medine'deki karargahına gidiyorlardı. Eskişehir'den Konya'ya uzanan çıplak sarı saha çok sıcaktı. Trenin Konya civarında bir istasyonda iki saatten fazla kalmasından faydalanarak oracıkta bir köyü gezdik. Bu 25 haneli köycü Hemen hiç erkek yoktu İhtiyar kadınlar kapıların önlerinde Elleri şakaklarında oturmuş düşünüyorlar Çocuklar sokakta oynuyor Bir genç kadın grubu da Omuzlarında çapalarıyla tarladan dönüyorlardı Kadınların yalnızlığı Tozun sıcak sıkıntısı Tarif edilmez bir hatadır Tarladan dönen kadınlar Tozlu köy sokağında çömerttiler Hepsi birer birer Kocalarının isimlerini söylerken Birdenbire hıçkırarak ağlıyorlardı Henüz harbin ikinci yılındaydık. Fakat bu kendi hallerine terk edilmiş kadınların takati tükenmiş, harbin ne zaman biteceğini soruyorlardı. Bunlar sadece cephedeki sevgililerini düşünmekle kalmıyor, bütün Türkiye'yi ve orduyu beslemek vazifesi Anadolu kadınlarının omuzlarına yüklenmişti. Herhalde bu zavallı kadınlar bir hayli yıl daha bu yükü taşıyacaklardı ve zavalların pek azı dünya gözüyle kocalarını veya oğullarını görebilecekti. Halide Edip'in bütün eserlerinde kadın tiplemeleri, güçlü kişiliği olan, haklarını savunan, yerine göre batı terbiyesi almış ama batılılaşmayı giyim kuşamda aramayan, milli dava peşinde olan kadınlardır. Bu kadınların çoğu erdemlerini kanıtlayan ya da Anadolu'da düşmana karşı savaşan bir yurtsever olarak karşımıza çıkar Halide Edip'in birçok romanında. Halide Edip, Türk kadınını her zaman yüksek seciyeli görür ve bir sözünde şöyle der. Kadınlar ne yıldız, ne çiçek, ne de yalnız edebiyata konu olan kavramsal yaratıklardır. Kadınlar en zor, en uzun girişimlerinizde size yardım edecek en doğal ve gerçek arkadaşlarınızdır. Birçok şeyin imkansız olduğu o senelerde bile kendini yetiştirmiş gerçek bir entellüktüel, mücadeleci, başarılı bir kadın yazarımızın biyografi roman türündeki bu eserini diğer eserleriyle birlikte okumak size kalıyor artık. Hoşçakalın.